Gâshiya Sûresi. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Geldi mi sana Gâshiyenin her şeyi her yandan sarıp kaplayacak olanın haberi? Yüzler vardır o gün zilletle öne eğilmiştir. Çalışmış, boşa yorulmuştur. Kızışmış bir ateşe dalarlar. Ateşimsi bir kaynaktan sulanırlar. Yırtıcı bir dikenden başka yemek yoktur onlar için. Ne semirtir, ne açlıktan kurtarır. Yüzler de vardır o gün, nimetlerle mutlu. Emek ve gayreti yüzünden hoşnuttur. Yüksek bir bahçededir. Hiçbir boş söz işitmez orada. Akıp duran bir pınar vardır orada. Yüksek sedirler vardır orada. Hizmete sunulmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş seçme döşekler, Bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı? Ve göğe ki nasıl yükseltildi? Ve dağlara ki nasıl dikildi? Ve yere nasıl yayılıp döşendi? Artık uyar, düşündür. Çünkü sen bir uyarıcı, düşündürücüsün. Üzerlerine musallat bir despot değilsin. Tersine giden, nankörlük eden başka. Başka. Allah böylesine en büyük azapla azap edecektir. Hiç kuşkusuz onların dönüşleri bizedir. Bunun ardından hesapları da bizim elimizde olacaktır.